Üstadımızın çok evvel yazmış olduğu Zihir'deki mektubu şahsi nüfuz temin ve dini siyasete alet etmek iddialarına tam bir cevap olduğundan kararnameye ilhak edilmiştir. Konuşan yalnız hakikattır. Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki bazen zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır. Başına bir felaket gelir, hapse de mahkum olur. Zindana dağıtılır. Bu sebep haksız olur, Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vakıa adaletin tecellisine bir vesile olur. Kaderi ilahi başka bir sebepten dolayı cezaya mahkumiyete istihkak kesbetmiş olan o kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır, felakete düşürür, bu adalet ilahinin bir nevi tecellisidir. Ben şimdi düşünüyorum. 28 senedir vilayet vilayet, kasaba kasaba dolaştırılıyorum. Mahkemeden mahkemeye sürükleniyorum. Bana bu zalimane işkenceleri yapanların bana atfettikleri suç nedir? Dini siyasete alet yapmak mı? Fakat bunu ne için tahakkuk ettiremiyorlar? Çünkü hakikati halde böyle bir şey yoktur. Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup da beni mahkum etmeye uğraşıyor. O bırakıyor, diğer bir mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar muhakeme altına alıyor. Bir müddet de o uğraşıyor, beni tazik ediyor, türlü türlü işkencelere maruz kılıyor. O da netice elde edemiyor, bırakıyor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yapışıyor. Böylece musibetten musibete, felaketten felakete sürüklenip gidiyorum. Yirmi sekiz sene ömrüm böyle geçti. Bana isnat ettikleri suçun aslı ve esası olmadığını nihayet kendileri de anladılar. Onlar bu ittihamı kasten mi yaptılar, yoksa bir vehme mi kapıldılar? İster kasıt olsun, ister vehim olsun. Ben böyle bir suçla münasebet ve alakam olmadığını kemale i kat'iyyetle yakînen ve vicdanen biliyorum. Dini siyasete alet edecek bir adam olmadığımı bütün insaf dünyası da biliyor. Hatta beni bu suçla itham edenler de biliyorlar. O halde neden bana bu zulmü yapmakta ısrar edip durdular? Neden ben suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme, muannit bir işkenceye maruz kaldım? Neden bu musibetlerden kurtulamadım? Bu ahval, adaleti ilahiye muhalif düşmez mi? Bir çeyrek asırdır bu suallerin cevaplarını bulamıyordum. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebini şimdi anladım. Ben Kemalite esrrele söylüyorum ki benim suçum hizmeti Kur'aniyemi, maddi ve manevi terakkiyatıma, kemalatıma alet yapmakmış. Şimdi bunu anlıyorum, hissediyorum. Allah'a binlerle şükrediyorum ki uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmeti imaniyemi, maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma ve azaptan ve cehennemden kurtulmama ve hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmaklığıma yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli manalar beni men ediyordu. Bu deruni hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bırakıyordu. Herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amali salihayla kazanmak ve bu yola mütevecci olmak hem meşru hakkı olduğu hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde, ben ruhen ve kalben men ediliyordum. Rıza ilahiden başka fıtri vazifeyi ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü şimdi bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaiki imaniyeyi fıtri ubudiyetle bilmeyenlere ve bilmek ihtiyacında olanlara tesirli bir surette bildirmek, bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak ve muannitlere kat'î kanaat verecek bir tarzda, yani hiçbir şeye alet olmayacak bir tarzda, bir Kur'an dersi vermek lazımdır ki, küfrü mutlakı ve mütemerrit ve inatçı dalaleti kırsın, herkese kat'î kanaat verebilsin. Bu kanaat da bu zamanda, bu şerayit dahilinde, dinin hiçbir şahsi, uhrevi ve dünyevi, maddi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmekle hususuyla gelebilir. Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüt eden, dehşetli dinsizlik şahsiyeti maneviyesine karşı çıkan bir şahıs, en büyük manevi bir mertebede bulunsa yine vesveseleri bütün bütün izale edemez. Çünkü imana girmek isteyen muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki. O şahıs dehasıyla harika makamıyla bizi kandırdı. Böyle der ve içinde şüphesi kalır. Allah'a binlerce şükürler olsun ki 28 senedir dini siyasete alet ittihamı altında kaderi ilahi ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için beşerin zalimane eliyle mahzı adalet olarak beni tokatlıyor, ikaz ediyor, sakın diyor. İman hakikatını kendi şahsına alet yapma ta ki imana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor nefsin evhamı şeytanın desiseleri kalmasın sussun İşte Nur risalelerinin büyük denizlerin büyük dalgaları gibi gönüller üzerinde husule getirdiği heyecanın kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur başka bir şey değildir Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynını binlerce alimler, yüzbinlerce kitaplar daha beligane neşrettikleri halde yine küfrü mutlakı durduramıyorlar. Küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte budur. Sait yoktur. Sait'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır. Hakikati imaniyedir. Madem ki nuru hakikat İmana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir said değil, bin sayıt feda olsun. Yirmi sekiz sene çektiğim eza ve cefalar ve maruz kaldığım işkenceler ve katlandığım musibetler hep helal olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ittihamlarla mahkum etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara hepsine hakkımı helal ettim. Adil kadere de derim ki, ben senin bu şefkatli tokatlarına müstehak idim. Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddi manevi füyuzat hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük manevi kuvveti kaybedecektim. Ben maddi ve manevi her şeyimi feda ettim, her musibete katlandım, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikati imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur Mektebi irfanının yüz binlerce belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir ve benim maddi ve manevi her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. Benimle beraber çok talebelerim de türlü türlü musibetlere, eza ve cefalara maruz kaldılar. Ağır imtihanlar geçirdiler. Benim gibi onlar da bütün haksızlıklara ve haksız hareket edenlere karşı bütün haklarını helal etmelerini isterim. Çünkü onlar bilmeyerek kader-i ilahinin sırlarına, derin tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim davamıza, hakikati imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Bize eza ve cefa edenlere karşı hiçbir talebemin kalbinde zerre kadar intikam emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i Nur'a sadakat ve sebatla çalışmalarını tavsiye ederim. Ben çok hastayım. Ne yazmaya ne söylemeye takatim kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medreset-ü Zehra'nın Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar. Kardeşlerim! Sizce münasib ise başvekile ve dindar mebuslara verilmek üzere ihtara binaen yazdırılmış gayet ehemmiyetli bir hakikattır. Mukaddeme, 40 seneye yakın siyaseti terk ettiğimden ve ekser hayatım bir nevi inzivada geçtiğinden, hayatı içtimaiye ve siyasiye ile meşgul olmadığımdan büyük bir tehlikeyi göremiyordum. Bugünlerde o tehlikenin hem milleti İslamiyeye ve hem de bu memleket ve hükümeti İslamiyeye büyük bir zarar vermeye zemin hazırlamakta olduğunu hissettim. Mecburiyetle, İslamiyet milliyeti ve hakimiyeti ve memleketin selameti için çalışan ehli siyaset ve cemiyeti beşeriyeye hamiyet ile çalışanlar için bana manevi bir ihtar edildiğinden üç noktayı beyan edeceğim. Birinci nokta. Gazeteleri dinlemediğim halde, bir-iki senedir irtica ile ittiham kelimesi, mütemadiyen tekrar edildiğini işitiyordum. Eski Said kafasıyla dikkat ettim, kat'iyyen gördüm ki, siyaseti dinsizliğe alet yapan ve beşerdeki en dehşetli vahşet ve bedeviliğin bir kanunu u esasisine irtica çalışan ve hamiyet maskesini başına geçiren gizli İslamiyet düşmanları, gaddarane bir ittiham ile Ehli İslamiyet ve Hamiyet-i Diniye ve Kuvvet-i İmaniye cihetiyle değil dini siyaseti alet yapmak, belki de siyaseti dine alet ve tabi yapmakla ta İslamiyetin kuvvet-i maneviyyesinden bu hükümeti İslamiyeyi tam kuvvetlendirmek ve 400 milyon hakiki kardeşi arkasında ihtiyat kuvveti bulundurmak ve bir kısım zalim Avrupa'nın dilenciliğinden kurtulmak için çalışanlara pek haksız olarak irtica damgasını vurup Onları memlekete zararlı tevehüm etmeleri yerden göğe kadar hatsiz bir haksızlıktır. Numunelerinden birinci numunesi bu asrın dehşetli zulmüne karşı bir set olarak ikinci noktada beyan etmek zamanı geldi. Menşeleri iki kanunu esasiye istinat eden iki irtica var. Biri siyasi ve içtimai ki hakiki irticadır. Onun kanun esasisi çok su istimale ve zulme medar olmuştur. İkincisi İrtica namı verilen hakiki bir terakki ve adaletin esasıdır. İkinci nokta. Beşerin vahşet ve bedevilik zamanlarındaki bir kanunu esasisine, medeniyet namına dine hücum edenler irtica ile o vahşete ve bedeviliğe dönüyorlar. Beşerin selamet, adalet ve sulhu umumisini mahveden o dehşetli vahşiyane kanunu esası şimdi bizim bu biçare memleketimize girmek istiyor garazkerane ve anudane, particilik gibi, bazı cereyanları aşılamağa başlaması gibi, bir ihtilaf görülüyor. O kanun esası da de budur. Bir taifeden, bir cereyandan, bir aşiretten bir ferdin hatasıyla, o taifenin, o cereyanın, o aşiretin bütün fertleri mahkum ve düşman ve mesul tevehüm ediliyor. Bir hata, binler hata hükmüne geçiriliyor. İttifak ve ittihadın temel taşı olan kardeşlik ve vatandaşlık, Muhabbet ve uhuveti ziru zeber ediyor. Evet, birbirine karşı gelen muannit ve muarız kuvvetler kuvvetsiz oluyorlar. Bu kuvvetsizlikle zayıflendiği için millete ve memlekete ve vatan'a adilane hizmete muvaffak olunamadığından maddi ve manevi bir nevi rüşvet vermeye mecbur oluyorlar ki dinsizleri kendilerine taraftar yapmak için o gattar. Engizisyonane ve Bedeviyane ve Vahşiyane bu mezkür kanun esasıye esasiye karşı, aynı adalet olan bu semavi ve kudsi, وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ vizra اُخْرَى نَصْرِ كَتْئِسِي لَى, Kur'an'ın bir kanun-ı esasisi, muhabbet ve uhuvvet-i hakikiyeyi temin eden ve bu millet-i İslamiyeyi ve memleketi, büyük tehlikeden kurtaran bu kanun esası esasi ki, birisinin hatasıyla başkası mes'ul olamaz. Kardeşi de olsa, aşireti ve taifesi de olsa, partisi de olsa, o cinayete şerik sayılmaz. Olsa olsa o cinayete bir nevi tarafkirlikle, yalnız manevi günahkar olup ahirette mesul olur, dünyada değil. Eğer bu kanun esası çabuk düstur esası yapılmazsa, hayatı i beşeriyi iki harbi umumiyinin gösterdiği tahribatın emsaliyle espel isafilin olan o vahşi irticağa düşecek. İşte Kur'an'ın bu gibi kutsi kanunu esasisine, irtica namını veren bedtpatlar, vahşet ve bedeviliğin, dehşetli bir kanun esasisi olarak kabul ettikleri, şimdiki öylelerinin siyasetinin bir noktay istinadı şudur ki, cemaatin selameti için fert feda edilir. Vatanın selameti için eşhasın hukuku nazara alınmaz. Devletin siyasetinin selameti için cüzi zulümler nazara alınmaz diye bir tek cani yüzünden bir köyü mahvetmekle bin masumun hakkını nazara almaz. Bir tek cani'nin yüzünden bin adamın kılıçtan geçmesini caiz görür. Bir adamın yaralanmasıyla binler masumu sıkıntıya verdirir ve 200 adamı kurşuna dizilmesini o bahaneyle nazara almaz. Birinci harbi umumi'de üç bin adamın caniyane siyaset hatalarıyla 30 milyon bir nev-i beşer aynı harpte mahvedildiği gibi binler misaller var. İşte bu vahşiyane irticağın bu dehşetli zulümlerine karşı gelen Kur'an şakiyetlerinin Kur'an'ın yüzer kanunu esasisinden "velateziru vezratun vizra ukhra" ayetinin ders verdiği kanun esasisiyle adalet-i hakikiyeyi ve ittihadı ve uhuvveti temin etmeye çalışan ehli iman fedakarlarına mürteci namını verip onları müttehem etmek, mel'un Yezid'in zulmünü, adalet-i Ömeriye'ye tercih etmek misüllü, en vahşi ve zalimane bir engizisyon kanununu, beşerin en yüksek terakkiyatına ve adaletine medar olan Kur'an'ın mezkür kanunu esasisine tercih etmek hükmündedir. Hükümeti İslamiye ile bu memleketin selâmetine çalışan ehl-i siyasetin mezgür hakikatını nazara alması lazımdır. Yoksa üç veya dört cereyanın muannidane muaraza etmeleriyle o kuvvetler muaraza sebebiyle zayıflar memleketin menfaatine ve asayişine sarfedilecek o zayıf kuvvetle hakimiyetini hatta istibdad ile de olsa asayiş ve emniyeti umumiyeyi muhafazaya kafi gelmediğinden Fransız ihtilali Kebirinin tohumlarının bu mübarek memleket-i İslamiyeye ekilmesine yol vermektir diye telaş edilebilir. Madem bu ittifaksızlıktan gelen zafiyet ve kuvvetsizlik sebebiyle ecnebinin politikasına ve ehemiyetsiz, muvakkat yardımlarına karşı bu acip manevi rüşvetler veriliyor, 400 milyon kardeşin uhuvvetine, milyarlar ecdadın mesleğine ehemmiyet verilmiyor gibi bir mana hükmediyor ve asayiş ve siyasete zarar gelmemek için bu kadar israfat ile bol maaşlar suretinde kuvvet teminine kendilerini mecbur zannederek rüşvetler veriliyor, milletin fakrı hali nazara alınmıyor. Elbette ve elbette ve kati olarak şimdi bu memleketteki eli siyaset, garba ve ecnebiye verdiği siyasi ve manevi rüşvetin on mislini almi İslam'ın ileride cemahiri müttefikası hükmünde olacak olan 400 milyon Müslüman kardeşlere memleket ve milletin ve bu devleti İslamiye'nin selameti için gayet azim bir bahşiş ve zararsız rüşvet vermesi lazım ve elzemdir. İşte o makbul, lazım ve çok menfaatli, caiz ve vacip rüşvet ise, te'avünü İslam'ın esası ve hediyeyi Kur'an'ın semavi bir düsturu ve rabıtası ve kutsi kanunu esasisi olan innemel müminûne ihvetun ve't'simû bihablillâhi cemî'an ve lâ teziru vâziratun bizra uhrâ ve lâ tenâzavû fe tefşalû ve tezhebe esasî kanunlarını düstura hareket etmektir. Üçüncü nokta şimdilik tehir edildi, Sait Nursi. Hâşiye Kardeşlerim, evvelce gördüğünüz şiddetli ihtarım bir derece ta'yirine üç şey vesile oldu. Birincisi, Nur kahramanı Hüsrev'in beyanıyla, ile 25 adliye mahkemelerinin Risale-i Nur'da suç yok diye itiraflarıdır. İkincisi, Nur'un bir kahraman avukatı, Ankara hükümeti Sayit aleyhinde olmadığından şiddetli kelimeler tadil edilse münasipdir demesidir. Üçüncüsü katil haberlere göre Afyon mahkemesi Nur'un 600 bin fedakar talebesi var demesine binaen Malatya hadisesi bahanesiyle hiç olmazsa Nur talebelerinden 600 faal ve muktedir olanlarını mahkemeye vermek planı var iken yalnız 16 adamı ve bundan yalnız 6 adama. Ve bundan bir tek adamın bir sene mahkum edilmesi, Nurcular aleyhindeki zalimane tazikat, hafifleşmesi ve def olmasının alametidir. Onun için bir derece şiddetli kelimeler tadil edildi.